613, numaralı konu, Hazreti Ömer'in delili daha kuvvetli olduğu için bir Müslümanla davalanan Yahudinin lehinde karar vermesi, evet, aralarında anlaşmazlığa düşen bir Yahudi ile bir Müslüman Hazreti Ömer'e başvurdular, o da Yahudi'yi haklı bularak onun lehine karar verdi, Yahudi, Allah'a yemin ederim ki sen hakla hükmettin, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer ona kumaşıyla vurarak, benim hakla hükmettiğim sonucuna nasıl varabiliyorsun, diye sordu, Yahudi de şu cevabı verdi,